Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Güzel günler göreceğiz çocuklar Güneşli günler göreceğiz Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar Işıklı maviliklere süreceği... Açtık mıydı hele bir son vitesi... Adili devir motorun sesi... Uy çocuklar kim bilir ne harikuladedir... dedir 300 kilometre giderken öpüşmesi... Hani şimdi bize... Cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır... Yalnız cumaları, yalnız pazarları... Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz, ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpara camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırır cevap kara kaplı kitap zindan, kayış kopar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve saf sarı gelir. Hani şimdi biz, inanın güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar ışıklı maviliklere. Nazım Hikmet'in nik binlik yani bugünkü karşılığıyla iimselik adlı şiirini dinleyerek başladığımız matbaa dünyasına hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Nazım Hikmet'in nik binlik şiir ile nedeni şiirde. 300 kilometre hızla diyerek okuduğu diziyi daha sonra 160 kilometre diye değiştirdiği haline yola çıkarak bugün kendisine isim edinmiş olan 160. kilometre yayınlarının kurucularından şair Ali Özgür Özkarcı'yı konuk ediyor olmamdır nedeni. Ali Özgür Özkarcı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle milattan başlayalım. 160. kilometre yayınlarının geçtiğimiz yıl kapanan Heves dergisini hazırlayan e, ekipten Ömer Şişman ve e, sizin tarafınızdan kurulduğunu artık neredeyse herkes biliyor. Yayın evini takip eden herkes biliyor. Ama yeniden bir dergi çıkarmak yerine neden bir e, yayın evi kurdu bu ekip diyerek başlayalım. Ee, öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz kuramımıza. teşekkür ederiz. Ee, 160. kilometre aslında e, bir günde olmuş bir sürecin... E, ortaya çıkardığı bir şey değil. Heves dergisi 7 yıl boyunca yayın faaliyetine devam etti ve 7 senedir biriktirdiğimiz bir takım ilişkiler ve bir yakın durduğumuz politik olarak gerek politik olarak yakın durduğumuz kişilerle birlikte kurduğumuz bir yayın evi olması tesadüf değil elbette. O yüzden 160. kilometreyi kurmak tabii birkaç anlamı barındırıyor bizim için. Ee, ama öncelikle e, dergi niye değil bir yayın evi çünkü hani derginin e, artık e, 7 senedir ve hatta 8 senedir çıkarttığımız bir macera olması hani belli bir yerde bir doygunluk diye ad demeyiz ama e, şunu söyleyebiliriz 160. kilometre bir yayın evi olarak da faaliyetimize devam etme isteğiyle e, ilgiliydi çünkü sonuçta bir heves sergisini çıkartırken e, pan yayınları e, bize e, destek olmuş ve e, oradan kitaplarımızı çıkartıyor idik. Ama pan yayınlarıyla e, dergimizin kapanması e, hasebiyle yeni bir yayın evi kurma fikrini e, olgunlaştırdık ve yola koyulduk. Dergi niye değil? E, şundan dolayı değil, bir kere e, dergiler artık e, bir mecra ama... E, İnternet ortamı, sosyal medyanın yaygınlığı ve vesaire şeyler aslında bizim ilk önce bir internet dergisi çıkarma fikrine itti. Hmm. Bu internet dergisi sonuçta hani çoğalabilmekle ilgili dergi de hani sözünüzü duyarabilmek, genişletebilmek mimarinde bir şey olduğu için biz de dergiyi daha çok e-dergi olarak düşündük. Ama daha sonra hani Yayın Evi ile ilgili olan şeyimizde tarz olarak yani pan yayınlarından ayrıldığımız için de... ...ilk önce bir kitap serisi olarak okurları selamlamayı uygun bulduk. Peki Yayın Evi'nin ismini Nazım Hikmet'in Nikbinlik şiirinden alıyorsunuz. Bir neden o dize? İkincisi de Nazım Hikmet ile Yayın Evi'nin kurduğu ilişki nedir? Ee, bir kere e, Nazım Hikmet'e başlamamızın nedeni hani e, çok tırnak içinde söyleyecek olursam Nazım Hikmet'e dönmek. Bu e, bizim açımızdan önemli çünkü Nazım Hikmet'e dönmenin e, toplumsal koşulları gerek. Gerekse e, yayın dünyasındaki görünebilirliği e, olabildiğince kısıtlı. Tabii Nazım hikmeti e artık söz etmemek, onu es geçmek, onu... E, bir Nazım Hikmet kanunundan bahsediyoruz evet. artık. Onu, onu, onu reddedemeyiz ama yalnız hangi Nazım Hikmet kanundan bahsediyoruz evet. burası çok önemli. Çünkü Nazım'ın bizim aldığımız dizeleriyle bugün sunulanan Nazım Hikmet arasında bir açı farkı olduğunu düşünüyorum. Bu açı farkı nedir? Öncelikle Nazım Hikmet'i bizi mavi kirpikli olduğunu söyleyen daha işte Suriyel dönemine ait. İkinci Nazım Hikmet'in aslında ikinci dönemine ait bir şiirin beslediği kanondan besleniyor şu an kedi bir tamam ve onu önemsiyor görünüyor aslında bizim tekabül ettiğimiz yer nazımın ilk şiirler <gülüyor> bu e, ilk şiirleri bir gerçekçi şiirler olması önemli bizim açımızdan ee, i̇kincisi bir toplumsal eylem ve toplumsal bilinç etrafından e, yazılmış şiirler olması ve daha yoğun aslında kriterize olarak yazması. Tabii Nazım her zaman bunu yazdı ama hani daha kapalı değil daha açık seçik anlatan bir <gülüyor> şiiri Nazım'ın olma gerçekçi dönemini tekabül etmesi bizim için önemli. İkincisi Nazım Hikmet'in e, şiirinin e, bugün toplumsal karşılığını yeniden gündeme getirilebilmesi. Üçüncüsü ise bunun nikbinlik ismi olması çünkü iyimserlik... Gerçekten de bugün gerek ezilenler için, gerek şiir yazanlar için veya gerek hayatı yeniden anlandırmak isteyenler için sonuçta geçerli bir durum ve aslında bunun tarihsel bağları olarak bizim umut ilkesi dediğimiz bir biz dizi şeye bağlı. Sonuçta son 30 yıl neredeyse kötümserlik ve toplumsal şiiri daha doğrusu muhalif şiiri sadece çoğalmaktan değil bir öfke bir itirafçı şiire kitlemiş bir smeç kültürü etrafında kitlemiş bir şiir vardı ve biz hani bunu daha çok gerçekçiliği bu umut ilkesiyle bağlamak istediğimiz için bir anlamda Nazım Hikmet'in şiirine dönmek istedik ve bu yüzden de 160. kilometreyi dizimizin ismi olarak koyduk ama bir yandan da şöyle bir tarafı var 160. kilometre Tabii siz ilk başta 300 kilometre alıntısını yaptınız. Bu Nazif Hikmet'in seslendirdiği şiirde yaptığı bir değişiklik evet. ee, doğaldır. Çünkü e, bu şiiri yazdıktan 30 sene sonra 160-300 yapması kadar daha doğal bir şey olmaz. Büyük ihtimalle Yurgagari'nin e, uzaya çıkmaya <gülüyor> e, ramak kaldığı zamanlardı o zamanlar. E, bunu 300 kilometre değiştirmesi normal. Ama 160 kilometre şöyle bir durum. Şiirde hızı e, aslında... Durmanın ve kendi şiirde kendini bir teslimiyet olduğunu düşündüğümüz için, bir hızlı gitmenin aynı zamanda çağın koşullarına, bu çağın ruhuna denk düştüğünü bildiğimiz için ve enformasyon denilen şeyin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ve buna karşı olan bir sürü şeyin aslında çok ufak bir şekilde kalması yani çünkü yaşadığımız çağ, şey cihalı imaj bir çağ ve hani bunlar içinde 160 kilometre hızla gitmenin e, ne anlam itива ettiğine dair sorular sormamız nedeniyle e, 160. kilometre bize birden fazla e, done verdi ve biz de bunu uygulamaya koyduk. Peki çağın hızı ile paralel olarak bu 160. kilometre e, esprisini söylerken... ...bunu bir anlamıyla da... E, ...sisteme entegrasyon çabası... ...olarak... ...mı göre, görebiliriz? Sisteme yani, entegrasyon görebilir olarak değil... E, ...sisteme entegrasyon olarak değil... ...sistemin sunduğu araçlara bir karşıtlık olarak... ...yani bu hız... E, ...sonuçta teknolojinin... Hıza hızla cevap vermek. Hızla, hızla cevap vermekle ilgili bir şey. Okay. Peki... E, Kısaca bir e, yayınladığınız beş tane şimdiye kadar 160. kilometre yayınları e, kitap Hı -hı. yayınları. Birincisi Ahmet Güntan'ın e, Şiir Geldi Kelime'de Boğuldu. Hı -hı. İkincisi neydi? İkincisi e, Erhan Altan'ın... Ölçü, de, ölçü, ölçü kaçarkendi. E, Üçüncüsü Mehmet Davut Özdal'ın e, Mehmet Molla'ydı. Ki e, kitaplarınız arasında e, bunu belirtmeliyim ki beni en çok etkileyen e, şiir kitabı odur. Hey e, dördüncü kitap e, Mehmet Sait Aydın'ın Kusurlu Bahçesi'ydi. Beşinci kitapta e, benim e, yetmez ama hayırdı. Evet. E, kitapları toplu olarak e, elimize alıp şöyle bir sırayla... Ee, ...okuduğumuzda şöyle bir e, manifestif bir e, yapı ile karşı karşıya kalıyoruz. E, 160. kilometrenin e, kitap yayınlamakta ve kurulmaktaki temel derdi nedir? Bu manifestif hava nereden geliyor? Manifestif hava, hava? Şu, şundan kaynaklanıyor aslında. Ee, bir kere e, en baştan... E, ...bir e, almak gerekiyor. Heves Dergisi yedi sene faaliyet gösterdi... ...ve bu Heves Dergisi içinde... E, ...yaptığımız hamleler... ...aslında yaş, yeni dönüşen yaşama karşı... Uyku, e, ...verdiğimiz yeni formlar... ...şiirdeki yeni formlar... ...yeni biçimler... Hı hı. ...sonuçta çok e, deneysel şiir diye addedilerek... ...aslında bir nevi yaftalanarak... ...kategorize edildi. Bunlar normal şeyler tabii... ...yani bunları e, aslında... E, şi, ...şikayet ettiğimiz söylenemez. Yani bunlar sonuçta söylenir, edilir. Ee, genellikle edebiyat mekanizması... ...kategori üzerinden çalışır. Bu her zaman hemen hemen böyledir en başta. Ve sonunda da buraya doğru varır... ...ama tabii bir şeyleri sağlatarak gelir. Ee, Heves dergisi bunun üzerine geldi ama... ...bizim şu an 160. kilometrede... ...elbette ki hevesin deneyimlerinden... ...biriktirdiğimiz şeyleri... E, ...realize ediyoruz. Bir yandan, bir yandan da... E, ...bir kere ön önce şu... Toplums Şiirdedeki toplumsallaşmaya ne oldu? Hı hı. Bu önemlidir. Toplumculuğa demiyorum. Toplumsallaşmaya ne oldu? Evet. İkincisi, şiir sokağa çıkmalı ve bu mimalde biz mesela hani gösterge olarak bile hani söyleyebilirim. Yayın evinin kampanyasını duyururken sokaklara afişler yapıştırdık. Önce kampanyayı desteklememiz için sağ olsunlar sevgili Birhan Keskin'den Murat Uyurkulak'tan. Ahmet Güntan'dan, Necmi Zeka'dan, Necmi Alpay'dan bir bir kişiden 167. kilometrenin kendisine, kendilerine uyandırdığı şey hakkında deneyimleri ya da evet. ile ilgili birkaç cümle aldık. Ve onları biz e, münferit yerleri İstanbul'da astık ve üniversitelere de. Aynı şey, geçerli bu. E, şiir sokağa çıkmalı dedik. Tabii bu şiir sokağa çıkmalı sadece... Ee, yani hiçbir zaman sokakta olmadığı anlamına gelmiyor. Tabii bu çok e, nasıl söyleyeyim ne temeli bir konu aynı zamanda da geniş bir konu. Belki burada zamanımız yetmeyebilir. Hangi sokakta olduğunuzla göre. Hangi sokakta de da ilgili bir şey. Ee, sonuçta e, bu biraz e, manifestif tarafı şunla ilgili. Elbette ki her şiir akımı demeyelim onu ama hani şiir görüşü bir yerde aslında eskisini yatsıyarak çıkar ortaya. Evet, böyle olmalı. Ee, böyle olmalıdır. Kural budur, tabiatı budur bu işin. Ama e, bizim geldiğimiz yerde bir kere e, somut şiirin somuta olan ihtiyacı olabildiğince azdı. Ve biz e, şiiri hani daha çok somuta çevirmeyi, sokağa bakmayı, işte Ferlinghetti'nin dediği gibi pencereleri açın ve dışarı bakın dediği yerden e, kurmaya çalışan ve aynı zamanda son 30 yılın e, modern Türk şiirinin imgeci. E, mistik e, şiirini biraz tersüz etmeyi deneyen hı hı. bir yerden e, başlama gayreti manifestik görünmesi belki de bura, e, buradadır çünkü şu anki Türk şiirini modern Türk şiirinin içinde bulunduğu genel beyni kıstaslarının dışında kurgulanmış bir şiir var ve biz buna zaten e, kimilerinin söylediği gibi e, ...poetik anlayış topluluğu değil, poetik eylem topluluğu diyoruz. Aslında 160. kilometrenin daha çok poetik eylem topluluğu olarak anılması gerekir. Çünkü şiiri kurgularken e, asla ve asla ne somutu ıskalayan... ...ne de e, sokağı e, gören, e, e, görmeyen bir yerden bakmaz. Tamamıyla bunların her ikisini de karmaya çalışır. Ve şiiri yeniden e, yaşam kanallarına ki bunun modern Türk şiirinde karşılığı var... ...hiç olmamış şeyler değil bunlar... Bunlardan biri de zaten konuşmamızın başında söyledik. Nazım Hikmet'ti. Ee, buradan devam eder. Ee, ve bu bununla ilgili de hani manifestik geliyorsa sizin deyiminizde manifestiktir diyebiliriz. Yani bu onu karşılıyor mu bilmiyorum ama yani sonuçta ben bunun yerine politik eylem topluluğunun daha e, anlamlı olabileceği kanaatindeyim. Peki... E Yayın evi e, da yine bir e, soru sormak istiyorum. Şimdiye kadar birçok e, özellikle şiir e, ve şiir üzerine e, kitaplar yayınlayan birçok e, yayın evi oldu. Ve e, sonradan fark edildi ki bir iki sene sonra bu yayın evleri e, şiirini kitap, kitabını yayınladığı e, şairden o kitabın parasını alarak e, meğer yayınlıyormuş bu kitapları vesaire. Bu tür e, ne derler hani en iyi ifadeyle etik dışı. Ee, yapılar içerisinde olan ama manifestif görünen bir takım yayın evleri e, yaşandı, deneyimleri yaşandı bu ülkede. 160. kilometrenin yarın öbür gün e, böyle bir e, imajının ya, yahut eyleminin olmayacağına dair bir e, ümit beslemek isterim. 160. kilo ee, bir kere şunu söyleyeyim bir kere böyle olmaz <gülüyor> en baştan onu söyleyeyim niçin olmayacağını da sonra açıklayayım ama yayın evleriyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim bir kere zaten e, biliyorsunuz son 15-20 yıldır özellikle son yıllarda iğme gittikçe hızlandı e, şiir satmıyor evet. efendim işte şiir e, dağıtılamıyor ki aslında dağıtılamadığı için de bir yerde satmıyor gibi bir karşılığa da geliyoruz evet. aslında bu biraz aslında Türkiye'nin yaşadığı yayın evinin sektörleşmesiyle ilgili bir durum ee, ve geriye kalan bir şeyler yapmaya gayret gösteren kendi başta kendi yağlarıyla kavrulmaya çalışan yayın evleri içinde bir yerde finansman ihtiyacını karşılama e, birebir muhatabı maalesef şairler oluyor. Yani o kitabı yayınlayacağı şairler oluyor. O kitabı yayınlaycağı şairler olduğu zaman da Evet böyle bir yanılsama ile karşı karşıya kalıyoruz olmaz dedim 160 kilometre ile ilgili Çünkü bir kere bu sadece Ömer şişmanla benim kotardığım bir şey olarak görülmesini istemiyorum yani öyle de değil zaten. Emre Altınok var bu işin içinde, bu işin içinde Mehmet Said Aydın var, bu işin içinde Burak Acar var, bu işin içinde Aslı Serin var. Biz zaten bir ekip olarak buraya geliyoruz. Yani politik eylem topluluğu, Ömer Şişman'la benim e, bir pankart hazırlayıp sokakta gezebileceğimiz bir şey değil sadece. Burada arkasında, o pankartın arkasında veya başkalarının tutacağı pankartın arkasında bizlerin e, ve bunların en az 15-20 kişi olmasıyla ilgili bir durum bu. Bu bir imecedir aynı zamanda. Ya bu bir dayanışmadır. İmece tabii sadece finansman imecesini kastetmiyorum. Bir hem duygusal dayanışmadır... Hem bir fikri imecedir... ...hem poetik bir dayanışmadır. Bunun atlanmaması gerekiyor. Çünkü evet. böyledir. Yani her yerde böyledir. Yani e, Fringist Realistler e, manifestosuna gelirken de böyledir. Letris İnternasyoneli konuşurken de böyledir. Avantgarde hareketleri konuşurken de böyledir. Hatta ve hatta işte Stilights'ın işte Bitnikçileri için de böyledir. Yani bu değişmez... Burada bir dayanışma yoksa ve insanlar birbirlerine aslında bir eylem topluluğu etrafında birleşmiyorlarsa ne şiir ileri gidebilir bana göre tabi bu ne şiir ileri gidebilir ne de aslında yayın faaliyet dediğiniz gibi başka e, mecralara kayma e, mecaallara kaymakta da hani kendini kurtaramaz evet. o yüzden hani ben 160. kilometrenin zaten böyle bir şey olacağı kanaatinde değilim zaten göstergelerde yani bizim yaşadığımız içinden geldiğimiz şey de böyle bir şey ve aynı zamanda zaten bir edebi şeylerdi işte 160. kilometre sadece şiir yayınlamak gibi bir şeyle övünmeyecek yakında başka dizilerden romanlar ve öyküler kurgu. Yayınları da yapacak Efendime söyleyeyim belki üniversite doktora tezleri Yüksek lisans tezlerini de yayınlayacak Yani o yüzden hani sadece bizim Burada yapma, yapmaya çalıştığımız şey Sadece şiir ve eleştiri Yani hevesten görünen yüzüyle şiir ve eleştiri Sırtlanıp yüklenmek değil Aynı zamanda Başka edebi türleri de Ve bu türlerin şiirlerle olan ilişkisini de gözeterek Yolumuza Devam etmek Peki geçtiğimiz hafta Radikal Kitap Eki'nde Yücel, Yücel Kayıran'ın Ahmet Güntan'ın Parçalı Ham kitabı üzerine bir yazısı yayınlandı. Ve yazının sonunda Yücel Kayıran Ahmet Güntan'ın zaman içerisinde etrafında bir ekip oluşturduğunun görülmesinden bahsediyor. Ben buradan ilk kitabını Ahmet Güntan'ın kitabı olarak yayınlayan 160. Kilometre yayınlarına... Ee, bir gönderme mi var acaba diyerek sormak isterim. Ee, açıkçası yani Ahmet Güntan'ın ilk kitabının bizde yayınlanması e, yani ilk yayınladığımız kitaplar içinde olması. Evet. E, aslında tesadüf olmamalı ve aynı zamanda da bir şey de olmamalı. Ama işte e, bazıları e, bazı kişiler daha doğrusu e, aslında bilmedikleri süreç hakkında yorum yapmayı sevdikleri için ve aslında da eleştirmen oldukları halde takip etmekten e, erindikleri için e, böyle bir sonuçla karşılaşabiliyoruz. Bir kere Ahmet Güntan sonuçta heves dergisinde e, yayınladığı iki üç dergiden biri olduğunu atlamayalım. Yani ben e, politik eylem e, topluluğu evet. derken e, bir kere e, bu insanların e, bu insanların bir araya gelişlerinin bir tarihsel kurgusu var. Tarihsel demeyelim ona. Tarihsel çok geniş bir dilim olur ama... Hani bir zamansal bir kısıtı var. Nedir bu? 7 sene. Ve Ahmet Güntan ne zamandan beri Heves dergisi şiir yayınlamış? 2006'dan beri. Ne yapıyor bu? 5 sene. 160. kilometre ne zaman kuruldu? 2011'de kuruldu. Yani bu bir aynı zamanda bir arkadaş topluluğu da aynı zamanda. Bir eylem topluluğu. Ve bununla içinde bizim Ahmet Güntan'la kesişmemiz kadar daha doğal bir şey olamaz. Çünkü bunu ben başka mütereddit defalarda da söyledim. Çünkü Ahmet Güntan neydi? Ahmet Güntan işte son 10, 90 ile 2000 arasında hiçbir dergide neredeyse görünmeyen bir şairdi. E Heves Dergisi neydi? Heves dergisinde merkezin... ...etrafında bulunan e, iddiaları olan bir dergiydi ve onunla buluşması zaten e, doğaldı. Ve Heves dergisinde de Ahmet Güntan görüyor. Yani bizim burada Ahmet Güntan'la bir araya gelme nedenlerimizi bakılacağını aslında şuradan girilebilir. Ömer Şişman nasıl bir şiir yazıyor? Ahmet Güntan nasıl bir şiir yazıyor? Bunlar birbirine yakın şiirler mi? Hayır değiller. Bunlar her biri ayrı şiirler. aynı zamanda ikinci yeni de böyle değil miydi? Hepsinin bir ortak keseni vardır mutlaka. Ama birbirlerinden ayrı şiirler yazıyorlardı. Evet, yani Bizim olsak kesenlerimiz yedim, belli. İşte somuta bakmak diyoruz. Efendim gerçekçilik diyoruz. Efendim şiirin toplumsallaşması diyoruz. Yeni toplumculuk diyebiliriz belli olmaz bizim yani <gülüyor> o yüzden hani bunlar sonuçta bu insana ortak kesenlerdir ama birbirlerine ayrı şiir yazabilirler. Bu e, bizim aslında e, bizim için doğal bir şey çünkü Enver Arcan'ın bir lafı geldi aklıma Cemal Süreya şiir ödülünü aldım. E, beş kişi Cema, hiç Cemal Süreyya benzemiyor şiirlerin dedi. Diğer kalan beş kişi de aynı Cemal Süreya gibi yazmışsın dedi diyor. Ya bu böyle bir şey çünkü. Yani eğer bir şeyi yaftalamak, etiketlemek isterseniz çok kolaydır. Ee, biz Heves Dergisi'ni çıkarttığımızda da zaten Haydar Ergülen'in timiziydik. Ee, şimdi de Ahmet Güntanla ilgili bir mavi boncuk dağıtma e, çerçevesi içinde konuşuluyor. Ee, yani sonuçta bunu şu açıdan söyleyebiliriz. Ee, Yücel Kayran'ın yazısını Yücel Kayran'ın yazısını esefle okudum. Ee, bir kere kendisine de aslında yakıştıramadım bu yazıyı. Çünkü bir kere yazının içinde bile ciddi maddi hatalar var. Efe Murad'ın söylediği 2008'de, 2005'te yayınladı dediği kitap 2008'de. Bir kere Ahmet Güntan'ın birinci modern, ikinci modern meselelerini tamamıyla atlamış. Ve oradan aslında Enis Batur'a tahvil edip aslında aklınca diyorum. Kendi meclisine çekmeye çalışmış. Bir kere burada Yücel Kayıran'ın şiiriyle ilgili yani şunu söylüyorum. Yücel Kayıran'ın bunu yazmasını doğal karşılıyorum. Hiç öfkeli de değilim. Çünkü Yücel Kayıran zaten bizim öne sürdüğümüz edebi görüşlerin tamamı aksinde şiir yazıyor. O e, imgeci, e, mistik tinselli şiirler e, yazan bir kişi için bizim gerçekten de kara kaşımızın, kara gözümüzün <gülüyor> güzel olmasını bekleyemeyiz. Yani e, biz tamamıyla onun karşı tarafından bakıyoruz bu şiir meselelerine. O yüzden e, bunları da e, umarım e, yani altını doldurmadığı bir yazı yazdı. Umarım da gerekli eleştirileri alacaktır. Pekala yani e, aslında sormak istediğim e, ve aklımda e, takılı olarak duran da sorular var. Ama e, maalesef süremizin sonuna gelmiş oluyoruz. Evet. Programı kapatırken Ali Özgür Özkar'ca geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. 160. Lakin. kilometreye de bundan sonraki yolculuğunda başarılar dileriz. Programımızı kapatırken her zaman olduğu gibi programımızla iletişim için mail adresimizi vereyim. matbuatdunyası.gmail.com Programımızın girişinde Nazım Hikmet'in Nikbinlik şiirini kendi sesinden dinlemiştik. Kapanışında da yine bir Nazım Hikmet şiirinin Fikret Kızılok yorumu ve bestesiyle dinleyeceğiz. Trump Tikitak. con motivo.